Bismillahirrahmanirrahim İyi günler Değerli dinleyiciler Bendeniz Ahmet Taş Getiren Erkam Radyo'da İslam'dan Hayata Ölçüler Başlığı altında Bir program için Birlikteyiz Bu programı Nureddin Yıldız Hocamla birlikte yapacağız Bendeniz Genelde soru sorma konumunda olacağım. Cevapları daha çok Nureddin Hocam'dan almış olacağız. E programımızın başlığı İslam'dan hayata ölçüler. Yani e, İslam var, hayat var ve ölçüler var. Bir anlamda İslam insan ilişkisi İslam-Müslüman ilişkisi, İslam toplum ilişkisi çerçevesinde bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bu program bir fıkhi anlamda soru cevap programı değil. Daha çok İslam perspektifinden, bakış açısından hayatımızı sorgulayacağımız, hayatımızı İslam'a göre yeniden değerlendireceğimiz bir program olacak. Muhterem Nurettin Yıldız hocam benim bu açıdan hassasiyetlerini çok önemsediğim bir değerli ilim adamımız yani hayatı gözlemleyen, İslam'ı bilen ve İslam'la insanın ilişkisini, Müslüman'ın ilişkisini, bir İslam toplumunun ilişkisini hassasiyetle değerlendiren bir insan yani bu tarz bir bakışın çok önemli olduğunu e, düşünüyorum. Ben Deniz'de e, Altınoluk dergisindeki genel yayın yönetmenliği e, görevim boyunca e, bu konuları önemsedim. Altınoluk dergisinin genel yayın muhtevasının e, bu çerçevede e, 27 yıldan beri devam ettiğini ifade etmek isterim. Şimdi bir sesli yayında aracında giderken ya da evinde mutfağında çalışırken herhangi bir insanımızın sade insanımızın dünyasına girmek durumundayız. Oraya bu hassasiyetlerimizi taşımak durumundayız. İslamını önemseyen, Müslümanlığını önemseyen insana hayatıyla Müslümanlığı arasında Açık farkı varsa Bunun muhasebesini yapmak Müslümanlığımızı daha güzel bir Müslümanlık niteliğine Büründürmek Rabbimizin razı olacağı bir Müslümanlık Kalitesine Ulaştırmak Hayatımızı da Hani içimize sinen bir çerçevede Yaşamak zorlanmadan Yaşamak ya bunlar Özellikle bu zamanda son derece önemli. Belki e, genel anlamda, sosyal muhtevada, İslam'a göre düzenlenmemiş bir iklimde yaşıyoruz. Bu, e, İslam'ı hayatımıza taşımakta bir takım zorluklar ortaya çıkarabilir. Bundan açı farkları doğabilir hayatımızda, İslam arasında. Bütün bunları görmek de önemli. Nurettin Hocam'la hem görebildiklerimizi e, muhasebesini yapacağız. Aramıza giren, İslam'la aramıza giren açı farkları var mı? Bunun değerlendirmesini yapacağız. E, şöyle bir saatlik bir e, süre içerisinde e, inşallah hepimiz için faydalı olacak, kendimiz için öncelikle bir anlamda bu e, program kendi hayatımıza da bakış manası taşıyor. Çünkü İslam Müslüman ilişkisi Dediğimizde Kendi hayatımızı da bir anlamda Gündeme getirmiş oluyoruz İslamla hayatımız arasındaki Açı farklarını e, Muhasebesini Yapmış oluyoruz Yani hem dinleyicilerimizin Kendi hayatlarına bakması Hem kendimizin kendi hayatımıza Bakmamız açısından farklı bir program Olacağını düşünüyorum Şimdi hocam karşımda ee, şöyle başlayalım Hocam istiyorum Yani İslam'dan hayata ölçüler Dedik Yani İslam nedir Hayat nedir Bu ikisi arasında bir ölçü Alakası olmalı mı Bu açıdan e, Yani önce buradan başlayalım Bir ee, İslam nedir Bizim için bizim neyimiz olur Ben biraz da böyle biraz Soruyorum İslam bizim neyimiz olur ee, Oradan başlayalım ee, Hayatımıza İslam Bir şey vermeli miden başlayalım Böyle bir ilk program Genel manada böyle olsun Diye İnşallah. düşündüm Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala Resulillah Allah Teala amelimizi Rızasına muvafık Kılsın Amin. İhlas ile sürdürmeyi müesser etsin Diye dua ederek Amin. başlayayım ee, bir ayeti şiir edinerek o zaman yola çıkalım. Vamhiya ve vammati Lillahi Rabbil Alemin. İnna Salati ve nusuki vamhiya ve vammati Lillahi Rabbil Alemin. Namazım, hajım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. Evet. Burada Zaten namaz kılan Allah için yaşıyor diyemiyorsun Mehyaya ve mamati. Yaşadığım ölümüm alemlerin. O, o da Rabbim. konmuş ayete Yani mi? ki hacim, e, Hacceden bir hacı efendi Zaten İslamca yaşıyordur Diyoruz ayet virgülden sonra Hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir Mehyaya ve mamati lillahi rabbil alemin Hocam buradan belki şu da yani mesela inne salati dediğimizde namazım yani bunu da belki ikrar ettirmek istiyor Allah Teala değil mi ya yani benim namazım Allah içindir bazı namaz var ki belki Allah için olmayabiliyor ya yani insan idrak etsin gibi değil mi öyle bir Elbette ihlas boyutuyla bakıldığında zaten Allah için olmadığında namaz değil o Evet Ama siz buyurdunuz ya Estağfurullah e, yani hayata ölçü derken evet, evet, evet. Yani bizim namazımızın Haccımızın fıkha uygun işte huşu içerisinde Gözyaşlarıyla Sarıklı cübbeli Seccadenin başında Teheccüd karanlığında namaz kılmamız Bir boyut sadece Bütün evet, değil evet. Namaz bir bütün değil Hayat ve ölüm Başı ve sonu evet. İnsanın başı hayat sonu ölümse eğer Ölüm bile Allah için olmalı. Namaz kılıyorsun, hacc diyorsun, tamam ama ölümüne bile namaz mührü vurman gerekiyor. Hac mührü vurman gerekiyor. Dolayısıyla hayata ölçüler diye bir başlık koyduk evet. Allah'ın lütfuyla. Zaten hayatın anlamı İslam'dan ölçülendirildiği zaman bir ifade ortaya koyuyor. Ölüm bile kuru kuruya olduğu zaman, ya da yani eceli geldiği için ölmüş olduğu zaman değil, ölürken bile kulluğa katkı sağlayan bir anlayış istiyor Allah bizden. Kur'an'dan bunu anlıyoruz. اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَنَحْيَا يَا lillahi لِلّٰهِ alemin Burada e, bizim hayata bakışımızı, Özellikle namazdan ibaret, özellikle haçtan ibaret ki bu ikisi yani namaz evdeki mümin kimliğimizi, hac da evrensel bir mantığımızı anlatıyor ki bu iki mesela orucu vermiyor bu ayet evet, örnek doğru. olarak. Bireysel ve ümmet olarak yapılan iki ibadeti alıyor. Evet. Ondan sonra Türkçedeki kalıplarımıza virgülden sonra hayatım ve ölümüm diyor. Evet. Daha büyük kuşatıcı. Halbuki haç kuşatıyor Müslüman'ın bütün şuurunu. Evrensel evet. yapıyor. Namaz zaten ruh halini temsil ediyor. Ama yaşarken böylece anlıyoruz ki bir düğün salonu da e, seccadeli bir namaz odası statüsünde olması gerekiyor. Evet. Hayat market demekse ben markette de mümin olmalıyım. Evet. Çünkü o evet. yaşantım ve ölümüm Alemlerin Rabbi Allah içindir Dolayısıyla mümin Bankaya girerken de mümin olarak girmek zorunda Mümin Ömer bin Hattab Radıyallahu anh'ın sözü var ya Bize tuvalet adabını bile öğretip gitti Peygamber aleyhisselam efendimiz buyuruyor. Yani demek neden Çünkü tuvalet adabı Hayatın bir bölümü demek evet. Her gün her insanın evet. Evet. E, Uyguladığı bir iş bu Orada İslam'ın bir ölçü vermeden mümini serbest bırakması mümkün değil. Burada e, biz hayata ölçüler derken, hani namaz kılanın, işte e, önce sağ elini mi yere koyacak, sol eliyle mi kalkacak secdeden, bu namazın içinde bir ayrıntı. Evet. Hayatın bütününü güneş gibi aydınlatan, güneşin ulaşmadığı yerde bitki bitmeyip, insanın sağlığı bozulduğu gibi, İslam güneşinin de aydınlatmadığı yer düğün salonundan evdeki tuvalete varıncaya kadar nereyi aydınlatmıyorsa İslam müminin penceresini kapatmasından dolayı yoksa İslam her yeri diyor zaten e, aydınlatmadığı sürece namaz ve haç zekat ve oruç sakallı olmak veya olmamak işte yemeği sağ elle yemek veya sol elle ağza su götürmemek. Bunlar yani en kenardaki bir ayrıntıyı bütünü İslam'ın şeklinde algıladığımız zaman eksik bırakmış oluruz. Tıpkı güneşin gökyüzünde tarlayı, bağı, bahçeyi, evimizi, balkonumuzu her yeri aydınlatıp ısıttığı gibi da insana ait her şeyi aydınlatıyor, ısıtıyor, aktif hale getiriyor. Bir Müslümanın bir bölümü, İslam'la aydınlanmıyorsa o bölümde iletişim sorunu vardır. Bu İslam'ın hayatımıza ölçü olarak gelmesi için bir numaralı görevimiz İslam'ı namaz ve haçtan ibaret bir din değil, hayatın dini gibi <gülüyor> görmek evet. gerekiyor. İşte başlangıç yaptığımız ayette bu. Namaz, haç, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah için. Böyle bir zihniyet problemi var mı hocam? Yani genel anlamda e, Müslüman'ın İslam'la ilişkisinde e, yani İslam'ın alanını belki namazla sınırlayan ne bileyim kimi zaman dua ile sınırlayan kimi zaman sadece aidiyet yani ben Müslümanım <gülüyor> yani Müslümanlığına insanlar genelde işte toz kondurmuyorlar Yani Türkiye gibi bir ülkeyi Tarif ederken de Yani %99'u Müslüman diye tarif ediyoruz Ben şahsen bunun önemsenmesi Gerektiğini de düşünüyorum Yani bir insan ben Müslümanım Diyorsa hayatında böyle Azın azına Hatta bazen diyorum mesela dolmuşa Binerken <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim diyen bir adamın Müslümanlığı onun dışında da çok İslam'a başvurmaması ya Belki bunun Müslümanlığını bile e, işte Önemsemek gerekir Ama e, Yani Bu Müslümanlığın yeterli olmadığı Konusunda da bir e, Şuur zafı bilinç zaafı Olduğunu düşünüyor musunuz? E, müsaade ederseniz küçük bir Hatıramı anlatayım, lütfen, sonra örneklendireyim lütfen. 28 Şubat günlerinde e, Talebelerimle Ders yaptığım bir dershanemiz vardı Hafız talebelerimi dinliyordum Benim ofisim diyelim Müstakil talebeler önde ders çalışıyorlardı Abdest için dışarı çıktım Geldim uzun boyu Elinde telsiz olan birisi Benim çekmecelerimi karıştırıyor baktım evet. Çok abes bir şekilde Hırsıza da benzemiyor Böyle resmi karıştı. Bizim talebelerden biri de el pençe yanında duruyor Hafız ne oluyor dedim dedi, Emniyetten gelmiş arkadaş dedi Mehmet Bey'i arıyor Sarı çizmeli Mehmet gibi birini arıyor. <gülüyor> dedim evet. ne yapıyorsunuz siz burada dedim. Dedi Mehmet'i tanıyor mu dedi. Evet. Dedim sen masamın bu tarafına geç bakayım dedim. Sen nasıl benim oturduğum koltuğa geçiyorsun. Kimsin sen kardeşim filan. Polis olduğunu da anlayamıyorum. Böyle gaspçı gibi hırsız gibi ama çok da medeni kıyafeti falan yerinde. E ben emniyetten geliyorum dedi. Yani biz yabancı değiliz dedi. Yabancı değilsin ama yabancı gibi iş yapıyorsun kardeşim dedim. Derken biraz cederleştik. ittik kalktık birbirimizi. Ee, sen bir Müslüman. Ben de abdestiyim. Kollarım sıvalı. Ee, havlumla kurulanıyordum o arada. Evet. Ee, dedim kardeşim sen bir Müslüman abdestteyken dedim. E nasıl gelip masasına oturursun sen dedim ya. Ayıp bir şey dedim, Emniyetten o ol, Nereden olursan ol dedim. Derken abdest ve Müslüman kelimesini kullanınca anında bir refleks gösterdi dedi ki bizi kafir mi zannettin dedi evet. Ben senin dininden anlamam dedim ama yaptığın gavurluk senin. <gülüyor> Bundan sonra dedi ki bizim köyde de türbe var bizi gavur mu zannettin sen dedi. Evet, <gülüyor> Çok evet. celali bir dikkatti benim evet, için. Evet. Yani adam eskiler babam Müslüman falan derdi. Bunun o da Müslüman da değil soyuyor herhalde. Evet. Köyünde türbe varmış. Evet. Siz Oradan bir aidiyet. Yani ama belki hocam Bilmiyorum. Bu insan böyle bir İslam anlayışı. Yani... Onu onu ha, zikretmek evet, istiyorum. Evet. Ben sinirlendim. Işte i̇ttik kalktık birbirimizi filan. Gitti sonunda o. Evet. Fakat hala mesela 15 sene yakın bir zaman oldu. Şöyle bir hissiyat var içimde. Bu mukabahatli türbenin önünden geçerken sigarayı söndürmek Müslümanlık olarak yeter diye hissiyat veren Köyünün hocası mı kabahat? Evet, Çünkü evet. bu Müslümanlık olarak Türbeye saygıyı hatırlıyor sadece evet. Kim bilir türbede de kim yatıyor Eşkıyanın biri midir, evliyanın biri midir O da belli değil Bazen o da belli olmuyor evet. Şimdi e, Yani bizim bir Müslüman olarak Bizim Hayata bakışımızda işte bizim köyümüzde türbe var Ben de bu türbeyi itiraf ediyorum Böylece İslam'ın tanıdığı Bütün yasal sahip oluyorum şeklinde bir anlayış yani sadece bir aidiyet evet. bizim bu topraklarda doğdum Türkiye vatandaşıyım dolayısıyla bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşına tanıdığı hakların hepsi benim için de geçerlidir der gibi Müslüman bir babadan doğduk otomatik olarak İslam'ın insanlara tanıdığı bütün cennet nimetlerinden istifade ediyoruz ölünce de zaten mecburen bizi İslam teamülüne göre toprağa koyacaklar anlayışının bu sizin sözünü ettiğiniz cüz'iyatla yetinme evet. bütünü terk edip külliyatı bırakıp cüz'iyatla yetinme kısıt değildir diye düşünüyorum yani bu kadar e, zil zoruna cahil denecek bir noktada olmaz Müslüman ama burada İslam eğitimi yapanların İslam nesli yetiştirmekle mükellef olanların köyümüzdeki cami imamı okulumuzdaki din dersi öğretmeni bir yerdeki vakfımız, bir yerdeki derneğimiz, filan vaizimiz, filan müftümüz, İslam'ın öğretmeni durumunda kimse artık. Onların e, İslam diye İslam'ın bir parçasını haddinden fazla abartmalarının doğal sonucu bu. Evet. Yoksa insanlar bu kadar ucuza Müslümanlık olmayacağını, Sadece peynir satmakla market açılmayacağını tahmin ediyorlardır herhalde. Evet, ilginç. Peynirci olabilirsin ama peynir satmakla market sahibi olamıyorsun. Evet. Sadece ekmek satanı fırın deniyor, bakkal bile denmiyor. Evet. Yani bu insanlar sadece türbeye saygı göstererek, İslam'ın bütününe değil, türbedeki ölüye tazim etme, saygı gösterme diye bir başlıkla adlandırılacak bir iş yapmış oluyorlar. Bu bir kasıt değil diye Allah'ın izniyle düşünüyorum. Kasıt olmaz yani bu kadar basit düşünemez insan. Eğitimde bir sorun var. Bu sorun en temelde e, ashab-ı kiramdan e, alıntılarla örnek vermek istiyorum. Mesela sahabi diyor ki, biz tüyü bitmek üzere olan delikanlılardık. Aynen böyle ifade. Sahabi hmm. onu da açalım bence hocam. Sahabi hmm. kimdir? Evet. Yani Resulullah <gülüyor> evet. sallallahu aleyhi ve sellemin yetiştirdiği ilk, i̇lk müslüman. Evet. Örnek, orijinal müslüman. Orjinal yani. müslüman. Yani örneğini kaynağından alan, değil ya, mi? Ya onaylı müslüman. Onaylı müslüman. Yani Kur'anımız evet. onlar için e, onlardan razıyız diyor. Evet. Başka yeryüzünde böyle i̇lk bir insan nesim. yok. Evet, evet. Kur'an onaylı Müslümanlıkları beğenilmiş, sadakatları, vefaları beğenilmiş nesil. Evet çok güzel bir tarih. dolayısıyla kıyamete kadar tartışılamaz nesil. Evet, evet. Kutsal değil ama tartışmaya da açık evet. değil bir nesil. Ne diyor? Biz tüyü bitmek zor olan delikanlılardık diyor. Evet. Demek ki 10 ile 15 yaşı arasındaki bir nesli evet. bize önce iman aşısı yapıldı. Sonra Kur'an öğretildi. Biz de o Kur'an'la hızımızı aldık. Evet. Şimdi burada çok cari dikkat bir husus bu. Zaten 13 sene Kur'an yok. Efendimiz hep Mekke'de eğitim evet, yapıyor. Evet, evet. Kur'an'ın neredeyse yarıdan fazlası son 3 sene değilmiş. inmiş. Bakara evet. Suresi, Tövbe Suresi, en uzun süre Bakara Suresi, en son inen mesele. Evet. Yani sadece Bakara Suresi'nin inişine baksak, Kur'an'ın neredeyse 15'te biri son sene inmiş olacak. Tevbe evet. Suresi, Enfa Suresi, Nisa Suresi, Maide Suresi, yani ilk oncuzu cüzü Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'i son 3 seneye ait. Evet. Önce kökler oturtulmuş. Evet. Kökü Bir sağlama. dokusu. Temeli atılmış evet. inşaatın. İnsan insanın temeli atılmış. Temeli atın iman evet. aşısı verilmiş. Sonra Kur'an ayetleri indikçe indikçe semina ve, na, semi na ve yükselmiş. Evet sadece içki yani semyon avatana onu da sorarsınız dedim. Evet. Yani duyduk ve itaat ettik Rabbimiz. Evet, evet, Ama diye evet, bir cevap evet, yok. Evet. Mesela hem en güzel örnek içkiyle ilgili süreç. Yani önce içki kötüdür diyor Allah Teala. Sonra işte merhaleleri anlatalım. 3-4 ay sonra namaza yanaşmayın bu içkiyle diyor. Evet. 3-4 ay daha geçiyor. Bunu şeytan pisliği diyor. Bir daha geliyor. Bunu bırakacaksınız artık evet, diyor. Evet. Bu bırakacaksığınızı kiram nasıl tarif ediyor? Herkes fıçılarını Medine sokaklarına döktü. Evet. Ekonomik değerdi filan diye bir çıkış yok artık. Neden? İçi doldurulmuş bir Allah'a itaat mefhumu var. Evet. Gecelere, kandil gecelerine sıkıştırılmamış bir itaat mefhumu var. Şimdi burada Sahabenin bu çıkışından baktığımızda o, o tüyü bitmek üzere olan delikanlılardık bize iman aşısı yapılıyordu diyor. Evet. Biz 10 yaşına kadar çocuğun hafız olması için uğraşıyoruz. Şartlarımız gereği. Evet. İşte şu şu eğitimi de mecburi alacak çocuk diye. Çocuğa henüz imani şuuru oturmadığı bir zamanda e, Kur'an'ı ezberlemesini istiyoruz. Evet. Ondan sonra ezberlediği halde sadece Kur'an okuyan bir çocuk yetişiyor elimizde. Yani eğitim politikası itibariyle de yani İslam'la alakamıza bakmamız gerekiyor. Yani en İslami eğitimi verdiğimizi düşündüğümüz noktada, değil mi? Hafız yetiştiren bir anne baba ve ona o hafızlığı öğreten bir müessese ya yani İslami hizmet yaptığını düşünen bir müessese. O bile bir Şeye bakmak durumunda değil mi? Yani asıl Resulullah Efendimiz'in sorunlar eğitim sorunlar. E, <gülüyor> politikasına bakmak zorunda. Eğer bakmazsak şu sorunun cevabını bulamayız. Bu çocuk Kur'an hafızı, bu hiç Kur'an görmemiş ahlaklarında fark yok. Evet. Kur'an onu ezberleyenin üzerinde, alnında okunamadıktan sonra e, bir Türkçe kitapla ne farkı kaldı? Evet. Kur'an... Onu ezberleyene tesir etme Halbuki Ömer bin Hattab bir ayet dinledi, iman etti. Evet. Bir ayet, bir ayet dinledi. dinledi. Bir ayet dinledi. Çok enteresan bir örnek vermek istiyorum. Gafir Suresi diye bir sure evet. var. Onunla ilgili bir ayet. Ömer bin Hattab'ın döneminde bir olay var. Birisi içki müptelası. Evet. Onu ikaz ediyorlar. Ömer duyar bunu şöyle olur filan. Bir gün bırakıyor tekrar dönüyor. Bir gün bırakıyor tekrar dönüyor. Sonunda olay Ömer bin Hattab'a ulaşıyor. Uzak Taif'te bir yerde adam. Ömer bin Hattab bir derinin arkasına bana bir katibini çağırıyor. Yaz diyor. Hamim Tenzihül Kitab'in Allah'il Aziz'in Alim Gafiriz Zenbi ve Kabiriz Tevbi Şedidil Ekabiziz Bağul Yaz bunu gönderin o adam. Ayet işte Hamim bu kitap Allah'tan e, Aziz ve Hakim olan Allah'tan inmiştir O Allah Mağfiret eden Tövbeleri kabul eden ama azabı da Şiddetli olan bir Allah'tır dikkat edin Ayet böyle diyelim <gülüyor> evet. Diyor ki Ömer bin Hattab e, gönderdiği Görevlisine ayık olduğu Günü bekledi 3 gün bekledi evet. Ayıkınca bu, ke bu Mektubu ona vereceksin evet. Çok enteresan üstadım Adam gidiyor hakikaten ayılmasını Bekliyor ayıkıyor 2 gün sonra <gülüyor> Yük Ömer sana bunu gönderdi diyor. Evet. Adam işte sonraki okuyor, bunu Ömer göndermez diyor. Bunu bana tevbeleri kabul eden Rabbim gönderdi. Allah, Allah evet, evet Tevbeleri evet, kabul teşekkür. eden Rabbim gönderdi. Ben de geldim sana Rabbim diyor. Tamam diyor. O gün de ölüyor adam. Allah Allah. Sonra ee, o zamanın. Yani alkolik neredeyse diye Adam nitelene, alkolik. nitelenebilecek bir adamın bile içinde böyle bir Rabbi ile ilişkisi, çok farklı bir dirilik. İman aşısı evet, dediğimiz iman şey aşısı. bu. Ama ö, Ömer'deki taktik de çok önemli. Çok. çok. Yani kırbaç vesaireden önce mesuliyetin atmaya çalışıyor. Evet. Ve mesela bir ayet okuyor. Bir ayet o sarhoşun Rabbine kavuşmasını sağlıyor, ...tövbeli bir şekilde. o kadar bu yani kıssada o kadar farklı derinlikler var ki bir ayetin bu neticeyi alabileceğini Ömer biliyor. Kendi de öyle başladı kendi, zaten. Kendi de, öyle, de, başladı. de öyle başladı... <gülüyor> Hocam bir ara vermemiz gerek. Verelim. Bu, bu iman cümlemi, aşkı. Ha? Bu müsaadenizle ha, şu cümleyi tamamlayayım size abla. Yani. Kur'an adamının üstünde binlerce ayetten bir iz görülemeyişinin, hafızın ee, üzerinde e, görülemeyişinin e. tahlil edilmesi lazım. Aynen, Siz buyurdunuz e. ya, yani e, Kur'an eğitimi veren aile ve medreselerin incelenmesi lazım. Evet, evet. evet binlerce hafız yetiştiriyorsun. Bir tanesi İstanbul caddelerinde yürürken işte Kur'an'ın meydana çıkardığı nesil denemiyorsa eğer, e. o zaman neyi, Önceliklemeliydik evet. Önceliğimiz ne olmasaydı bunu düşünmemiz gerekir Diye örnek için Ömer'i zikredip Güzel bir örnek Hocam bu iman aşısı konusu da Yani hakikaten üzerinde durulması gerekir Yani Belki şu soruyu hani oradan geldik e, İslam bizim neyimiz olur Yani onun Başına iman aşısını da Koymak lazım Yani Bu aradan sonra onu i̇nşallah. E, Konuşalım inşallah, inşallah.